İsyancıların otağı, doğuştan yırtıcıdır yırtıcı olmasına ya, aslan karnını az önce doyurmuştu. Tatlı bir dille bana, inime niye geldin?'' diye sordu. Sumarokov ''Generalden ayrılıp çabucak odama döndüm. Saveliç her zamanki öğütleriyle karşıladı beni. ''Şu ayyaş haydutlarla çarpışmaktan ne zevk alıyorsun efendiciğim. Soylu bir kimseye yakışır mı bu? Günün birinde yok yere kendini ziyan edeceksin.'' ''Türklerle ya da İsveçlilerle dövüşsen neyse ne, insan bu haydutların adını bile anamaz.'' Bütün paramın ne kadar olduğunu sorarak sözünü kestim. Savelliç keyifli keyifli gülümsedi. ''Yeterince var efendiciğim, dolandırıcılar aramadık yer komadılar ya, ben yine de gizleyebildim onları.'' Bunu söyleyip içi gümüş sikkeyle dolu, uzun örme bir kese çıkardı cebinden. ''Peki Savelliç dedim. ''Onun yarısını bana ver şimdi. Yarısı sende kalsın. Ben Belegors Kalesi'ne gidiyorum.'' İyi yürekli lalam, titreyen bir sesle ''Azizim Piyotr Andriyeviç'' dedi. ''İnsaf et. Haydutlar bütün geçitleri tutmuşken nasıl gidersin oraya? Kendine acımıyorsan anana babana acı. Nereye gidiyorsun? Niçin gidiyorsun? Azıcık bekleyiver. Ordu gelsin dolandırıcıları yakalasın. Ondan sonra canının çektiği yere git.'' Kararım kesindi. İhtihara ''laf ebeliğinin zamanı değil'' diye karşılık verdim. ''Gitmek zorundayım. Bu böyle. Korkma sabelliç. ''Tanrı büyüktür. Belki yine görüşürüz.'' ''Bana bak, cimrilik etme sakın. Kendini sıkma. Canın ne istiyorsa, üç kat pahalı da olsa al. Bu paraları sana veriyorum. Eğer üç gün içinde dönmeyecek olursam...'' Sabeliç, ''Bu da ne demek efendim?'' diye sözümü kesti. ''Seni yalnız bırakacağımı mı sandın?'' ''İşte ölürüm de bunu yaptıramazsın bana. Madem gitmeye karar verdin, yayan yapıldak da olsa peşine düşer, seni yalnız bırakmam. Bu taş duvarların gerisinde sensiz oturacağım ha?'' ''Çok şükür aklımı kaçırmadım daha. Sen bilirsin efendim. Ama ben senden ayrılmam.'' Savellişle tartışmanın boşuna olduğunu bildiğimden hazırlığı yapmasına izin verdim. Yarım saat sonra ben saf kanatımın sırtındaydım. Saveliş de lagar bil... topal bir beygire binmişti. Kent sakinlerinden biri hayvanı besleyecek yiyecek bulamadığı için beş para almadan Savellişe vermişti onu. Kent kapısına geldik. Nöbetçiler bıraktılar bizi. Orenburg'dan çıktık. Hava kararmaya başlamıştı. Yolun Pugaçev'in barınağı olan Berda köyü yakınlarından geçiyordu. Ana yol karla örtülüydü. Fakat Bozkır baştan başa her gün yenilenen nal izleriyle kaplanmıştı. Sıkı bir tırısla ilerliyordum. Ardım sıra güçlükle gelebilen Savelyich iki de bir "Daha yavaş efendim, Tanrı aşkına daha yavaş!" diye bağırıyordu. "Bu kör olası beygir senin uzun bacaklı şeytana yetişemiyor, Pyotr Andreevich. Aziz Pyotr Andreevich kendini yiyip bitirme." ''Yüce Tanrım, Efendimin çocuğu mahvoluyor.'' Az sonra Berda'nın ışıkları görünmeye başladı. Köyün doğal siperlerine, hendeklere yaklaşıyorduk. Sabelgeç sızıltıyı kesmiyor ama ardım sıra gelmekten de geri kalmıyordu. Köyü kazasız belasız geçmeyi umarken birdenbire karanlığın içinden eli sopalı beş köylü gördüm. Pugaçev barınağının öncü karakoluna çıkmıştık. Adamlar seslendiler. Parolayı bilmediğim için yanlarından sessizce geçmek istedim. Fakat çevremi kuşatı verdiler. İçlerinden biri atımı geminden yakaladı. Kılıcımı çektiğim gibi köylünün kafasına indirdim. Şapkası adamı ölümden kurtarmıştı. Fakat sendeledi. Gemi bıraktı. Ötekiler korkup kaçıştılar. Onların bu şaşkınlığından yararlanarak atımı mahmuzladım. Hayvan ok gibi fırladı. Gecenin gitgide koyulaşan karanlığı beni her tehlikeden koruyabilirdi. Fakat bir de baktım, Savelliç arkamdan gelmiyor. İhtiyarcık topal atıyla haydutların elinden kaçamamıştı demek İhtiyarcık topal atıyla haydutların elinden kaçamamıştı demek. Ne yapabilirdim? Birkaç dakika bekleyip yakalandığına iyice aklım kesince atımın başını çevirdim. Gerisin geri, onu kurtarmaya döndüm. Hendeklere yaklaşırken gürültüler, bağırtılar ve benim Saveliç'in sesini duydum uzaktan. Atımı hızla sürdüm. Birkaç dakika sonra az önce beni durduran nöbetçi köylüler arasındaydım yine. Adamlar Saveliç'i kıstırmışlar, atından indirip bağlamaya hazırlanıyorlardı. Beni görünce pek sevindiler. Bağırarak üstüme atılıp bir anda alaşağı ettiler. İçlerinden başkan olduğu anlaşılan biri az sonra çara götüreceğini söyledi bizi. ''Sizi şimdi mi asarız, yoksa efendimizin buyruğuyla sabahı mı bekleriz bilmem.'' diye ekledi. ''Daha fazla direnmedim. Saveli işte bana uydu. Devriyeler tantanayla götürdüler bizi. Hendekleri aşıp köye girdik. Bütün kulübelerde ışık vardı. Gürültüler, bağırışlar geliyordu her yerden. Sokakta bir sürü insana rastladık ya karanlıkta kimsenin gözüne çarpmadık.'' Orenburglu bir subay olduğum anlaşılmadı. Bizi doğruca dört yol ağzının köşesinde bir kulübeye getirdiler. Kapıda birkaç şarap fıçısı ve iki top duruyordu. Köylülerden biri, işte saraya geldik dedi. Şimdi gelişinizi bildireceğim. Kulübeye girdi. Sabeliç'e bir göz attım. İhtiyarcık usul usul bir dua mırıldanıyordu. İstavros çıkarıyordu. Adam akıllı bekledik. Köylü neden sonra dönerek, gir dedi bana. Efendimiz, subayın içeri alınmasını buyurdu. Kulübeye ya da köylülerin deyişiyle saraya girdim. İki yağ kandiliyle aydınlatılmış, duvarları yaldızlı kağıtla kaplı bir odaydı bu. Fakat peykeleri, makası, ipe asılı leğeni, köşedeki fırın çatalı ve üstüne toprak çanaklar dizilmiş önlüğüyle herhangi bir köy odasından farkı yoktu. Pugachev, sırtında kırmızı bir kaftan, ellerini gösterişli bir tavırla böğrüne dayamış, kutsal tasvirlerin altında oturuyordu. Yapmacık bir uysallık içinde, ileri gelen arkadaşlarından birkaçı oturuyordu çevresinde. Orenburg'dan bir subay gelmesinin onları adam akıllı meraklandırdığı, gösterişli bir karşılama törenine hazırlandıkları belliydi. Pugaçev görür görmez tanıdı beni. Yapmacık görkemi kayboluverdi. Canlılıkla ''Vay, efendimiz!'' dedi. ''Hayırdır inşallah? Hangi rüzgar attı sizi?'' ''Özel bir işim için giderken adamlarının beni durdurduğunu söyledim. Fakat ne işiymiş bu?'' Kemküm ettim. Pugaçev topluluk karşısında sırrımı açıklamaktan çekindi. Kemküm ettim. Pugachev topluluk karşısında sırrımı açıklamaktan çekindiğimi sanarak arkadaşlarına döndü. Çıkmalarını emretti. İki kişi dışında herkes bu emre uydu. Onların yanında çekilmeden konuşabilirsin dedi. Onlardan hiçbir şey gizlemem. Düzmece çarın gözdelerine yan gözle şöyle bir baktım. Bunlardan biri sıska, kambur, aksakallı bir ihtiyar'dı. Sırtındaki kaba kumaştan yapılmış boz kaftana çaprazlama geçirilmiş mavi şeritten başka ilgi çekici bir yan görmedim onda. Fakat tekini ömrümce unutmayacağım. Uzun boylu, geniş omuzlu, iri yarı, 45 yaşlarında kadar bir adamdı bu. Gür ve kızıl sakalı, kıvılcımlar saçan kül rengi gözleri, deliksiz burnu, alnındaki ve yanaklarındaki kızılım trak lekeler, bu çillerle kaplı geniş yüze şaşılası bir güç veriyordu. Kırmızı bir gömlek ve bir kırgız kaftanı ve bir kazak şalvarı vardı üzerinde. Birincisinin sonradan kaçak onbaşı Belaboradov olduğunu öğrendim. İkinci adamsa, Hlopuşa lakabıyla tanınan Sibirya maden ocaklarından üç kere kaçabilmiş sürgün bir cani, Afanasi Sokolov'du. Beni şiddetle sarsan duygulara rağmen, elimde olmaksızın kendimi içinde bulunduğum bu topluluk adam akıllı kamçılıyordu düş gücümü. Fakat Pugaçev, az önceki soruyla kendime getirdi beni. Söyle bakalım, hangi iş için çıktın Orenburg'dan? O anda tuhaf bir düşünce geldi aklıma. Alın yazın beni Pugaçevle ile bir kez daha karşılaştırmakla amacıma ulaşabilmem için bir fırsat vermiş olmuyor muydu? Bu fırsattan yararlanmaya karar verdim ve aklıma gelen ilk cümleyle iştenlikle yanıtladım Pugaçev'i. İncitilen yetim bir kızı kurtarmak için Belegors Kalesi'ne gidiyordum. Pugaçev'in gözleri parladı. ''Hangi adamım yetim bir kızı incitmeye cesaret edebiliyor?'' diye gürledi. ''Şeytanın bacağı olsa kurtulamayacak elimden.'' ''Söyle, suçlu kim?'' ''Suçlu Şıvabrindir.'' dedim. ''Papazın evinde gördüğünüz hasta bir kız vardı ya, işte onu tutsak etmiş kendisiyle evlenmeye zorluyor.'' Pogaçev ürkütücü bir tavırla ''Şıvabrin'e göstereceğim.'' dedi. ''Başına buyruk davranmanın, halkı incitmenin ne demek olduğunu öğreteceğim. Astıracağım onu.'' Hlopuşa hırıltılı bir sesle izin verirsen sana bir şey söyleyeyim.'' dedi. ''Şıvabrin'i kale komutanlığına atamada tezcanlılık etmiştin. Şimdi de astırmakla tezcanlılık ediyorsun.'' ''Üstlerine bir soyluyu getirmekle kazakları darılttın, şimdi de ilk duyduğun söze kanarak adam astırıp soyluları ürkütme.'' Mavi şeritli ihtiyar, ''Onlara ne acımalı ne de bağışta bulunmalı.'' diye düşüncesini belirtti. ''Zararı yok, şıvabrini sallandıralım. Fakat bu subay efendiyi de niçin teşrif buyurdukları konusunda doğru dürüst sorguya çekersek fena olmaz. Çarlığını tanımıyorsa, senden adalet beklemeye de hakkı olamaz.'' ''Yok eğer tanıyorsa bugüne kadar Orenburg'da senin düşmanlarınla niye oturdu? Onu sorgu odasına götürüp biraz dağlasak ha, ne dersin? Bana öyle geliyor ki Orenburg'dan çaşıt olarak yolladılar bu efendiyi.'' İhtiyar caninin mantığı çok inandırıcı göründü bana. Kimlerin elinde bulunduğumu düşününce bütün vücudundan soğuk bir ürperti geçtiğini hissettim. Tedirginliğim Pugaçev'in gözünden kaçmamıştı. Göz kırparak ''Ne dersiniz, efendimiz?'' diye sordu. ''Benim Maraşal doğru söylüyor galiba, ha?'' Pugaçev'in işi şakaya vurduğunu görmek biraz canlandırmıştı beni. Ellerinde bulunduğumu, boynumun kıldan ince olduğunu bildirdim. Pugaçev, ''Peki'' dedi. ''Söyle bakalım, sizin kent ne durumda?'' ''Çok şükür'' diye karşılık verdim. ''Her şey tıkırında.'' Pugaçev, ''Her şey tıkırında, ha?'' dedi. ''Fakat ahalı açlıktan kırılıyor.'' ''Düzmece, doğru söylüyordu.'' ''Fakat ben, verdiğim yemin gereğince, bütün bunların boş söylentiler olduğu, Orenburg'da yeterince erzak bulunduğu konusunda onu inandırmak için dil döktüm.'' İhtiyar, ''Görüyorsunuz işte.'' diye söze karıştı. Gözünün içine baka baka yalan söylüyor. Kaçıp gelenler ağız birliğiyle Orenburg'da açlığın ve ölümün kol gezdiğini, ahalinin hem de seve seve leş yediğini söylüyor. Fakat bu efendi bizi her şeyin yolunda olduğuna inandırmaya çalışıyor.'' ''Madem Şuvabri'ni asacaksın, aynı daracına bu delikanlıyı da çek ki kimsenin hakkı kalmasın.'' Pugachev Melun ihtiyarın sözlerinden etkilenmişe benziyordu. Bereket, Hulopuş'a imdada yetişti. Arkadaşına, ''Yeter, iş dedi. ''Sana kalsa herkesi boğar kesersin. Başımıza alikıran baş kesen mi oldun? Bir ayağın çukurda, üfleseler canın çıkacak. Ama gözün hala asmakta, kesmekte. Akıttığın kanlar vicdanını sızlatmaya az mı geliyor?'' Beloborodov ya sen, sen niye yaltaklanıyorsun?'' diye karşı çıktı. ''Yüreğine bu yufkalık nereden geldi böyle?'' ''Lopuşa, doğru.'' dedi. ''Ben de günah işledim. Bu el kemikli yumruğunu sıktı ve gömleğinin yenini sıyırıp kıllı kolunu ortaya çıkardı ve bu kolda Hristiyan kanına bulaştı. Fakat ben konukları değil hasımlarımı öldürdüm. Hem de serbest dört yolu ağızlarında karanlık ormanlarda.'' ''Öyle soba başında oturup da kahramanlık taslayarak değil, onları topuzla, balta tersiyle yere serdim. Karı gibi çene çalarak değil.'' İhtiyar öte yana dönüp, ''Yırtık burun.'' diye homurdandı. ''Lopuşa, orada ne homurdanıyorsun moruk?'' diye gürledi. ''Yırtık burnu gösteririm ben sana. Dur bakalım, senin de zamanın gelecek. Tanrı'nın yardımıyla sen de koklayacaksın o kızgın maşaları. Fakat dikkat et, o zamana kadar sakalını yolmayayım.'' Pugaçev görkemli bir tavırla, ''General efendiler'' diye sesini yükseltti. ''Kesin şu zırıltıyı. Orenburg köpeklerinin tümü birden dar ağacında kuyruğu titretse yine... Orenburg köpeklerinin tümü birden dar ağacında kuyruğu titretse umursamam ama bizim koca itler kendi aralarında hırlaşmaya başlarlarsa ondan korkarım işte. Hadi barışın bakayım.'' Kulopuşa ve Beloborodov tek sözcük söylemeden karanlık bakışlarla süzdüler birbirlerini. Benim için hiç de hayırlı bir sonuca ulaşmayacağı anlaşılan bu konuşmayı değiştirmek gerektiğini söyleyerek Pugaç eve döndüm. Şen bir tavırla, ''Ah'' dedim, ''At ve gocuk için sana teşekkür etmeyi unutuyordum az kalsın. Sen olmasan kente varamaz, yarı yolda donup kalırdım.'' Bu buluşum işe yaramıştı. Pugaç ev neşelendi. Gözünü kırpıştırarak, ''İyilik eden iyilik bulur'' dedi. ''Şimdi söyle bakalım, Şıvabri'nin incittiği kızla ne ilgim var?'' ''Yiğidin gönlü yarasız olmazmış.'' derler. ''He? Yanılıyor muyum?'' Hava yumuşamıştı. Gerçeği gizlemeyi gereksiz kılarak, ''O kız yavuklumdur.'' diye karşılık verdim. Pugachev ''Yavuklun ha?'' diye bağırdı. ''Niye daha önce söylemezsin bunu? Sizi evlendirip güzel bir şölen yapacağız.'' Sonra Belaboradova döndü. ''Dinle Mareşal, bu delikanlı eski ahbabımdır. Oturup karnımızı doyuralım şimdi. Sabah ola, hayrola.'' Hele bir geceyi atlatalım da ona ne yapacağımızı yarın düşünürüz. Pugaçev'in masasına oturmak şerefinden yoksun kalmaya dünden razıydım ama yapacak bir şey yoktu. İki genç kazak kızı, ev sahibinin kızları masaya beyaz bir örtü yaydılar. Ekmek, balık çorbası, şarap ve bir dolu şişeler getirdiler. Kendimi ikinci kez Pugaçev'le ve korkunç arkadaşlarıyla bir çölende buldum. İster istemez tanığı olduğum cümbüş gece yarısına kadar sürdü. Masa arkadaşlarım üzerinde içki neden sonra etkisini göstermeye başladı. Pugachev oturduğu yerde uyukluyordu. Arkadaşları kalktılar. Onu bırakmam için bana da işaret yaptılar. Birlikte çıktık. Hulopuşa'nın buyruğuyla nöbetçi kazak beni hükümet kulübesine götürdü. Arkadaşları kalktılar. Onu bırakmam için bana da işaret yaptılar. Birlikte çıktık. Hulopuşa'nın buyruğuyla nöbetçi kazak beni hükümet kulübesine götürdü. ''Savelli de işte oradaydı. Kapıyı üstümüze kilitlediler. Olup bitenler Lalam'ı öylesine şaşkına çevirmişti ki ağzını açıp bir şey sormadı bana. Karanlıkta uzandığını, uzun süre ahlayıp vahladığını işittim. Sonunda horuldamaya başladı. Ben derin düşünceler içinde bütün gece gözümü kırpmadım. Sabahleyin gelip Pugaçev'in beni çağırdığını söylediler. Kapısının önünde üç tatar atı koşulu bir yaylı duruyordu.'' Ahali sokakta birikmişti. Pugaçev kulübenin girişinde karşılaştık. Üstünde yol kıyafeti vardı. Sırtına kürk giymiş, başına bir kırgız kalpağı takmıştı. Bir gün önceki arkadaşları almıştı çevresine. Bunlar, dün tanık olduğum olaylara taban tabana zıt, yapmacık bir uysallık içindeydiler. Bugaçev şen bir tavırla selamladı beni. Kendisiyle birlikte yaylıya binmemi emretti. Binip yerleştik. Bugaçev yaylıyı ayakta süren geniş omuzlu Tatar arabacıya, ''Belegors Kalesi'ne çek!'' dedi. Kalbim hızla çarptı. Atlar hareket etti. Çıngırak çınladı. Troika ok gibi fırladı. Çok iyi tanıdığım bir ses. ''Dur, dur'' diye çınladı bu sırada. Baktım, Savelliç karşıdan bize doğru koşuyor. Pugaçev arabacıya durmasını emretti. ''Babacığım, Piotr Andreevich'' diye bağırıyordu. ''Beni ihtiyar halimde bunların arasında bırakma. Bu dolan.'' Pugaçev ''Vay, moruk'' dedi. ''Tanrı bizi yine karşılaştırdı, ha?'' ''Hadi atla bakalım arabacının yanına.'' Saveliç yerleşirken, ''Sağ ol devletlim. Sağ ol babamız.'' dedi. ''Benim gibi bir ihtiyarın elinden tuttuğun için, Tanrı yüz yıl sağlık esenlik içinde yaşatsın seni. Ömrümce dua edeceğim sana. Tavşan kürklü gocuğu da bir daha ağzıma almayacağım.'' Bu tavşan kürkü gocuk çevin gerçekten de tepesine attırabilirdi sonunda. ''Bereket versin, düzmece ya işitmedi. Ya da yersiz bir taşlaması yiyip geçti bu sözü.'' Atlar dört nala attı. Sokağın iki yanına dizilen ahali yerlere kadar eğilerek selamlıyordu Pugaçevi. O da başıyla selamlıyordu her iki yanını. Az sonra köyden çıktık. Dümdüz bir yolda hızla ilerlemeye başladık. O an içimden neler geçtiğini kestirmek güç değil. Artık bütün bütün yitirdim sandığım gönlümün biricik sultanını görecektim birkaç saat sonra. Kavuşma dakikasını gözlerimin önünde canlandırıyordum. Sonra alın yazımı yine elinde tutan, olayların beni yine tuhaf bir biçimde karşılaştırdığı insanı düşünüyordum. Sevgilimi kurtarmak için yola çıkan bu adamın bilinçsiz zalimliği, kan dökücü alışkanlıkları aklıma geldi. Yüzbaşı Mironov'un kızı olduğunu bilmiyordu onun. Şibablin öfkeye kapılarak her şeyi açıklayabilirdi. Pugachev belki bir başka yolla da öğrenebilirdi gerçeği. O zaman Maria Ivanovna'nın hali ne olurdu? Bunu düşününce bütün vücudumdan soğuk bir esinti geçtiğini, tüylerimin diken diken olduğunu hissettim. Ansızın Pugaçev bir soruyla düşüncelerimden ayırdı beni. ''Efendimiz ne düşünüyor acaba?'' ''Ben düşünmeyeyim de kim düşünsün?'' diye karşılık verdim. ''Subayım ve soylu bir aileden geliyorum. Daha dün sana karşı dövüşürken bugün seninle aynı yaylıda yan yanayım ve hayatımın bütün mutluluğu sana bağlı.'' Pugaçev ''Ne o?'' dedi. ''Korkuyor musun yoksa?'' Bir gün beni bağışlamış olduğunu, şimdi ise yalnız esirgemesine değil, yardımına da bel bağladığımı söyleyerek bir gün beni bağışlamış olduğunu, şimdi ise yalnız esirgemesine değil, yardımına da bel bağladığımı söyleyerek karşılık verdim. Düzmeceçar, sen de aklısın. Vallahi aklısın dedi. Benim çocukların sana nasıl yan yan baktıklarını gördün. İhtiyar bugün de çaşıt olduğunda işkence edilmen ve asılman gerektiğinde ayak diredi. Fakat ben razı olmadım buna. Sonra Savelliç ve Tatar Arabacı işitmesinler diye sesini yavaşlatarak ekledi. Ismarlama bir bardak şarapla armağan ettiğin tavşan kürk gocuk aklıma geldi de ondan. ''Görüyorsun, kardeşlerinin dediği gibi pek öyle kan içici değilim.'' Belegors Kalesi'nin alınışı gözlerimin önünde canlandı. Fakat onunla tartışmanın gereksizliğini düşünerek hiçbir şey söylemedim. Pugaçev bir süre sonra ''Orenburg'da ne diyorlar benim için?'' diye sordu. ''Seninle başa çıkmanın kolay olmadığını söylüyorlar.'' ''Doğrusu tanıttın kendini.'' Düzmece'nin yüzünde sevinçli bir gurur ifadesi belirdi. ''Öyledir.'' dedi Neşeyle. ''Savaşmakta ustayımdır. Sizin Orenburg'dakilerin yüzeyvit çarpışmasından haberi var mı?'' ''Kırk general öldürüldü. Dört ordu tutsak edildi orada. Ne dersin? Prusya kralı boy ölçüşebilir miydi benimle?'' Haydut'un bu böbürlenişi pek hoşuma gitmişti. ''Sen ne dersin?'' dedim. ''Hakkından gelebilir miydin Frederik'in?'' ''Fyodor Fedorov için mi? Niye olmasın? Sizin generallerin hakkından geliyorum ya, onlar da onu yenmemişler miydi? Şimdiye kadar silahım hep zafer kazandı. Hele biraz bekle, Moskova üzerine yürüyeyim, bak neler olacak daha. Moskova'ya gitmeyi mi tasarlıyorsun yoksa?'' Düzmece bir parça düşündü, sonra hafif bir sesle ''Tanrı bilir'' dedi. ''Yolum dar, istediğim gibi yürütemiyorum işlerimi.'' ''Adamlarım dik kafalılık ediyorlar. Hırsızdır onlar. Dizginlerini sıkı tutmam gerekiyor. İlk başarısızlıkta kendi boyunlarını kurtarmak için benim başımı vereceklerdir.'' Pugaçeve ''Gördün mü ya?'' dedim. ''Zaman geçmemişken kendi isteğinle onlardan ayrılsan, çariçenin merhametine sığınsan daha iyi olmaz mı?'' Acı acı güldü. ''Olmaz.'' dedi. ''Benim için bağışlanmak söz konusu değildir. Nasıl başladıysam öyle sürdüreceğim.'' ''Bakarsın başarırım da. Grişo Otrepyev Moskova'yı ele geçirdi ya. Ama sonunun ne olduğunu da biliyorsundur değil mi? Sarayın penceresinden attılar onu. Kestiler, yaktılar, küllerini topa koyup savurdular.'' Pugachev vahşi bir ile: ''Dinle'' dedi. ''Bir masal anlatacağım sana. Çocukluğumda yaşlı bir kalmuktan dinlemiştim. Bir gün Kartal Kuzgun'a ''Kuzgun kardeş söylesene'' demiş. Şu dünyada nasıl oluyor da sen 300 yıl, bense topu topu 30 yıl yaşıyorum? Kuzgun şundan azizim diye yanıtlamış onu. Sen taze kan içiyorsun, bense leşle besleniyorum. Kartal düşünmüş. Haydi, ben de leşle beslenmeyi bir deneyeyim demiş. Tamam mı, tamam. Kartalla kuzgun uçup gitmişler. Derken bir at leşi görmüşler aşağıda. İnip çökmüşler başına. Kuzgun bir yandan gagalıyor, bir yandan övgüler düzüyormuş leşin lezzetine. Kartal bir gagalamış, iki gagalamış, sonra kanat çırpıp havalanırken "Yok arkadaş" demiş kuzguna. "300 yıl leşle beslenmektense bir kere taze kan içmek çok daha iyi." Sonrası Allah kerim. Ne dersin Kalmuk masalına? Ha? Güzel dedim. Çok güzel. Fakat cinayetle haydutlukla yaşamak leş gagalamaktır bence. Pugachev yüzüme şaşkın şaşkın baktı. Hiçbir şey söylemedi. İkimiz de kendi düşüncelerimize gömülüp sustuk. Tatar arabacı yanık bir türkü tutturmuştu. Saveliç uyukluyor, oturduğu yerde ileri geri sallanıyordu. Karla kaplı dümdüz yolda yaylı uçarcasına ilerliyordu. Ansızın tanıdık Çit ve Çan kulesiyle ile yayığın Yalçın kıyısındaki köy göründü. 15 dakika sonra da Belegors Kalesi'ne giriyorduk.